Pavlus'tan Filipililere Mektup 1. Bölüm Mesih İsa'nın kulları, ben Pavlus ve Timoteos'tan, Filipi'deki gözetmenler ve görevlilerle birlikte, Mesih İsa'ya ait bütün kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Sizi hatırladıkça Tanrı'ma şükrediyorum. İlk günden şimdiye dek müjdenin yayılmasındaki işbirliğinizden dolayı her doğumda hepiniz için her zaman sevinçle dilekte bulunuyorum. Sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek tamamlayacağına güvenim var. Hepiniz için böyle düşünmekte haklıyım. Her an yüreğimdesiniz. İster zincire vurulmuş, ister müjdeyi savunup doğrulamakta olayım Hepiniz benimle birlikte Tanrı'nın lütfuna ortaksınız. Hepinizi Mesih İsa'nın sevgisiyle nasıl özlediğime Tanrı tanıktır. Duam şu ki, sevginiz bilgi ve her türlü sezgiyle durmadan artsın. Öyle ki üstün değerleri ayırt edebilirsiniz ve böylece Tanrı'nın yüceltilip övülmesi için İsa Mesih aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf, ve kusursuz olasınız. Kardeşler, şunu bilmenizi isterim. Başıma gelenler daha çok müjdenin yayılmasına yaramıştır. Sonuç olarak, bütün saray muhafızları dahil, herkes Mesih uğruna zincire vurulduğumu öğrendi. Kardeşlerin çoğu da zincire vuruluşumdan ötürü, Rab'be güvenerek, Tanrı'nın sözünü korkusuzca söylemekte daha da cesur davranıyorlar. Gerçi, Kimi Mesih'i kıskançlık ve rekabetle, Kimi ise iyi niyetle duyuruyor. Sonuncular, müjdeyi savunmaya atandığımı bilerek, Bunu sevgiyle yapıyorlar. Ötekilerse, Mesih'i temiz yürekle değil, Bencil tutkularla duyuruyorlar. Böylece, tutukluluğumda bana sıkıntı vereceklerini sanıyorlar. Ama ne önemi var? İster art niyetle, ister içtenlikle olsun, her durumda Mesih duyurulmuş oluyor. Buna seviniyorum. Sevineceğim de. Çünkü dualarınızla ve İsa Mesih'in ruhu yardımıyla bunun bana kurtuluş getireceğini biliyorum. Hiçbir şekilde utandırılmayacağımı, yaşasam da ölsem de, Mesih'in her zamanki gibi şimdi de bedenimde yüceltilmesi için tam bir cesaret gösterebileceğimi bekliyor ve umut ediyorum. Çünkü benim için Yaşamak Mesih'tir. Ölmek kazançtır. Hayatta kalırsam yararlı işler yapacağım. Ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. İki seçenek arasında kaldım. Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyorum. Bu çok daha iyi. Ama hayatta kalmam sizin için daha gereklidir. Bundan emin olarak kalacağımı biliyorum. İmanda gelişip, Sevinmeniz için hepinizle birlikte olmaya devam edeceğim. Öyle ki tekrar yanınıza geldiğimde Mesih İsa'da benimle daha çok övünebilirsiniz. Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri tek bir ruhta dimdik durduğunuzu müjdede açıklanan inanç uğruna tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir. Çünkü Mesih uğruna size yalnız Mesih'e iman etmek değil, daha önce bende gördüğünüz ve hala sürdürdüğümü duyduğunuz Zorlu çabanın aynısını göstererek Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı da verildi.